Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Kulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, günaydın. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl devam ediyoruz? Ee, Müşavreklerle devam ediyoruz. Ee, iki, on, i̇ki hafta önceki programdan hatırlayacaksınızdır belki de. Eynir <gülüyor> Ostrom ve Eynir Ostrom'un... E, hep hep Eynir Ostrom'dan bahsediyoruz ismen ama aslında çok geniş bir çalışma arkadaşı grubu var... E,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 Ve tabii arasında büyük bir e, i̇nfiale. infiale yol açmıştı. Hem bahsettiği şeyler nedeniyle hem metodu nedeniyle yani yine formal metotlar kullanmasına rağmen formalizme e, çok bağlı kal ya da kölesi olmadan e, yaptığı için çalışmalı. Hem de sonuçta bir siyaset bilimci, evet. iktisatçı değil. E, disipliner eğitimi bağlamında. Evet.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 Ee, şimdi Ostrom'un aslında e, bugüne kadar bahsede geldiğimiz en önemli şeyi e, müşterekleri kullananların, iştirakçıların düşünme şekli. Yani o, o insanlarla ilgili, insanların ilişkileriyle ilgili aslında sadece iktisadi sayıkları değil, toplumsal sayıkları da işin içine katıyor olmasından net bahsettik. Geçen programda bahsettiğimiz hatırlarsınız Fikret'in özetlediği birkaç e, ana koşul vardı küçük grupların, komünitelerin, müştereklerini sürdürülebilir ve başarılı bir şekilde yönetmesi şu şu şu şu durumlarda daha mümkündür dediğim ve bu bu bu bu durumların bir kısmı o müşterinin kendisiyle ilgiliken yani işte daha küçük kolaylıkla izlenebilen, görülebilen işte azaldı mı, arttı mı falan diye bakılabilen bir kaynak olması mesela daha kolaylaştıran bir şey bir kısmı da o komünitenin kendisiyle ilgili koşullardı. Ve bunlardan bazıları işte koşul, grubun daha küçük olması, e, arasında işte sosyal normların, e, sosyal bağların sıkı olması. işte karşılıklılık ya da güven gibi e, sosyal e, nasıl diyeyim, grubun karakteristiklerinin daha sıkı olması, daha yüksek olması gibi. Şimdi bunlar e, aslında...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 Fark ederse sonra bana kızar mı kızar? Ya bunların hepsi birer olasılık tabi. Kızarsa bana nasıl bir ceza verebilir? Ee, o ceza benim yine e, belli bana yine maliyetler getirecektir gibi bir e, hesaplama. Piyasa var mantığı yani. Aynen. Yani utilitarian yine bir faydacı fayda-maliyet analizinden geçen bunların hepsini hesaplayan bireyler var. Sadece bu fayda-maliyetlerin içine sadece sadi.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 ontolojik olarak da yani e, baktığı gerçeklik sadece bireylerin birbiriyle bir takım böyle çarpışmaları, atomların çarpışmaları gibi ötesinde bir toplumsallık da görmüyor. Hiç aslında fark, yani de, değişen bir paradigma yok o anlamda. Şimdi bu çıkarcı birey aslında şimdi Hardin'den bahsederken şöyle başladık. Hardin'in trajedisi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 en Ostrom'un aynı zamanda da iyi bir iş yapmış olduğunu ama e, belli mantıklı, anlamlarda mantıklı sonucuna götüremediği çünkü o hakim paradigmanın dışına çıkamadığını Aynen. söyleyebilir miyiz? Aynen. Biz öyle tabii. Yani Bunun evet. <gülüyor> bizim bu konudaki şeyimiz bu. Yani şimdi aslında bu, burada konuşurken de biz bunların altını çizdik ama Ostrom'un mesela yazılarında ya da bu tür analizlerin e, analizleri, analitiklerine baktığınız zaman Osram mesela örneklerini tartışırken şunu yapmak yapar yapmakta çok şey ısrarcı. Mesela balıkçılar örneğinden hep bahsettik Alanya'daki. Bu balıkçı en iyi yer yani şimdi hani şeydi bu balık alanları şeyle e, kura ile dağıtılıyordu. Bazıları çok daha iyi, bazıları daha vasat balık anlamında. En iyi yeri tutan e, alan yani kurada çıkan insan zaten sabah erkenden oraya gidecektir.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 metalları metalları çevireceğiz onu satacağız'ın ötesinde bir ilişki tahayyül etmiyor. Tabii bu çok e, bir insan merkezli bir bakış açısı, müşterekleri. İkincisi e, yine çok faydacı bir bakış açısı. Yani ve aynı şey. zamanda da çok mekanik bir ilişki ifade ediyor. Aynen. Bir doğal kaynak var. Bu mera olur, işte göl olur, bir balık, olur balık olur. Bir i̇nsan var ve işte insan bir şekilde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 Bir ekonomik kaynak olarak o kadar değil ki. Yani evet, sadece yani. bir ekonomik kaynak değil ki. Yani öyle koyduğunuz zaman, yani o varsayımla konuşmaya başladığınız zaman insanlar bunu hakikaten hakaret olarak evet, algılıyor. Kanada, Kanada'daki yerlilere, kızılderilere ya da Bolivya'daki Ay, ya da evet, e, Amazon'dakilere aynen. bunu Bu anlatamazsın. Bu çok yani, yani hakikaten kızıyorlar yani öfkeleniyorlar ve...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 Ve insanların kafasında bu küresel ısınma var mı ya yoktur falan diye de üstelik inkarın inkar ettiği i̇nkar de inkar, de, inkar evet. ediyor şimdi. <gülüyor> <Bunun mı> cezası <gülüyor> evet biz yapmadık böyle bir şey biz söyledik falan bilmiyorduk diyorlar. Halbuki her şey ortada yani. Ya işte mesela Ostrom'la ilgili bütün bunlardan gelen ki şimdi bir, şey, bir noktadan daha bahsedeceğiz. Ee, en büyük sıkıntılardan bir tanesi Osman'a bunu, şimdi bunu bize söylediğiniz zaman biz bunu sermaye birikimiyle, e, işte küresel kapitalizmle, kar amacıyla güç ilişkileriyle ilişkili yani hemen bizim buna yaklaşımımız bu bağlamlardan olur. Ostrom'a söyleseniz, o, yani şimdi hiç ağzına laf tıkıyormuş gibi olmayayım da ya da karikatürüz ederek. Yani burada tabii işte bir koordinasyon problemi var der. İşte bu müştereğin e, mahfından etkilenen komünite çok geniş der. Birbirlerini tanıyamıyor. O yüzden birbirleri arasında bir o işte güven ve karşılıklılık şeyleri yok der. Bir tamam. de tabii denetim yok. Denetim yok. Hani görülemiyor. Yani böyle çok Hemen başka bir analitiye oturtur yani. Hani evet, burada... Çok acayip aslında yani lafı uzatmamak için çok kısa söyleyeyim. Yani bu şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 ile 21 yaş arasında çocuklar ve gençler 21 çocuk galiba dava açtılar. Bayağı hayır, küresel canım. ısınma yüzünden hayır, bütün Amerikan hükümetine, federal hükümet aleyhine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 temsil eden kuruluşlarda çocukların karşısında hükümetin yanında yer alıyorlar. Bize nasıl dava açarsın filan diye. İşte genç yerli çocuklardan şu Tescat Martinez diye biri var. Hmm. Benim çok favori insanlarımdan biri. İşte demiş. Bu bizde bunu anlatmaya çalışıyor <gülüyor> zaten. <gülüyor> evet. Asıl mesele bu zaten şirketler biz çocuklara karşı zaten demişler. Peki oradan.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 bu konuda bu böyle gidemez ...Tim Jackson uzun süredir aslında diyor. Evet, şimdi dün de bir açıklama yapmıştım Jackson gene. Ve burada halletmek zorundayız bir anlaşma yapıp bu yatırımlar böyle fosil yakıtlara yapılamaz yoksa e, istediğimiz dünya bir daha asla olmaz hmm. diye. Belki ...onla da bu büyüme, büyüme meselesine Konuşuruz iyi olabilir evet. yani. Peki çok teşekkür ederiz Teşekkür ederiz Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Politi ile Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar